Allah-u Teala'nın kitapları var, peygamberlere indirmiştir. O kitaplar nedir? Hidayettir, nürdür. Müminleri cennetin kılavuzudur tabir caiz ise. Sırat müstakiminin yolunu gösteriyor. O kitaplar vasıtasıyla sırat müstakimi buluruz, onun üzerinde sabit kalırız, kendimizi cennetin kapısında buluruz. Ne zaman kitaba sarılsak, evet bunlar Allah'ın sağlam koplayan ipleridir. Bunları dedik Tevrat, İncil, Zebur ve Sahifeler vardır. İbrahim, Musa vesaire sahifeler. Bunları detaylı olarak anlattığı geçen derste. Bir de bu kitaplar biz müçellef değiliz bu kitapların bütün detayına inanırız. Biz müçellefiz bu kitapların geneline inanırız. Müçellef değiliz bu kitaplardan amel ederiz. Neden? Çünkü Allah Teala bize son kitabını indirdi. Son peygamberine, bizim İslam'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onuyla biz amel etmek zorundayız. Mükellefiz. Bütün detayını bilmemiz lazım. Diğer kitapları Cenel'de Allah'ın kitabıdır, hidayettir. İçinde tevhid var. Şirkten sakındırmak var. Allah'ın yolunu gösteriyor. Evet, buna inandık. Şimdi neye geçeceğiz biz? Asas olan meseleye geleceğiz. Bugün Kur'an içerime. Kur'an içerim nedir? İslam'ın kalıcı, baki, bütün kitapları nesheden, hükümlerini iptal eden son Allah'ın semadan anan kitabıdır. Bu kitabı biz Adenzeye hakkıyla bilmemiz lazım. Bu kitabı Adenze'ye hakkıyla bilmemiz lazım. Bu kitap nedir ne değil bize neye emrediyor Biz mücellefiz bir musulman dedi ki eşhe Allah ilah illallah ve eşhedu anne Muhammed Rasulullah İslam dinine girdi mükelleftir. Bu kitabın datayını öğrensin. Onun için imanın şartıdır. Sen Müslüman oldun. Tamam. İslam alanına girdin. Ondan sonra mükellefsin iman alanına girmekte. Yok canım ben istemiyorum. Beni koyun İslam alanında. Olmaz. Bu çeyfi değil. İslam dininin basamakları var. İman alanına girmen lazım. İman alanına girmesen bir de İslam alanından çıkarsın. Mecbursun. İman alanı nedir? İmanın altı tane şartı var. Onları bileceksin. Onlarda da sabit kalacaksın. Onları bozan da iş yapmayacaksın. Birincisi Allah'a iman, peygamberlerine, kitaplarına. Ondan sonra melek, e, meleklere, kitaplara, peygamberlere ahiret gününe, kaderin hayrına, başarına. Bunları da inşallah ileride işleyeceğiz. Kitaplara iman nedir? Şarttır. Olmasa olmaztır. Onun için kitapların da içinde birine cenel inanırız, birine detaylı inanırız. Dataylı nedir? Bizim kitabımızdır. biz ilgilendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim. Elimizdeki olan Kur'an-ı Kerim mushaf. Allah'ın kitabı kelamı. Şimdi bu bir mümin Kur'an-ı Kerim nedir bilmesi lazım. Bizim dersimiz bu bunu ile ilgili. Adenze'ye tabir caiz ise Kur'an içerim. Kur'an içerim nedir? İnşallah Teala bunu bütün detayıyla anlatacağız. Bizim için Kur'an içerimde inşallah zaman sınırı yoktur. Çünkü Allah'ın kelamı olduğu için zamana sıkıştırmak mı caiz değil. Bunu bütün detayla inşallah anlatacağız. Evet. Şimdi Eyüp kardeşini okur metini. Biz de oradan açıklarız inşallah. Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin kelamı, onun apaçı kitabı ve onun sağlam ipidir. Yüce Allah, onu güvenilir elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ümmeti için izlenecek bir yöntem olsun, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın, doğru yola, sırat-ı mustakime iletsin diye indirmiştir. allah Teala, Kur'an'da öncekilerin de, sonrakilerin de haberlerini, göklerin ve yerin yaratılışını açıkladığı gibi, helal ve haramı, edep ve ahlakın esaslarını, ibadet ve muamelatın hükümlerini, peygamberlerin ve salihlerin yaşantılarını, müminlerin ve kafirlerin görecekleri karşılıkları etraflıca anlatmış, müminlerin diyarı cenneti ve kafirlerin diyarı cehennemi tasvir etmiştir. Onu kalplerde bulunan küfür, nifak, kibir ve riya gibi hastalıklara şifa, her şey için dil müminler için de bir hidayet ve rahmet olarak indirmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Bütün ümmetin bu kitabı uyması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelmiş olan sünnet ile birlikte onun hükümlerini kabul etmesi gerekir. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ve cinlere, kendilerine ne indirildiğini açıklasın diye peygamberini göndermiştir. Allah Allahuteala şöyle buyurmaktadır. İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Umulur ki düşünürler. Evet. Bu fakara mücmeldir. Yani genel bir Kur'an içerimi anlattı. Biz şimdi bunları teker teker paragrafları didik didik açıklayacağız. Neden? Çünkü bu imani meseledir. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için ona uymamız şarttır. Ona mükellefiz. Nasıl Kur'an'ı anlamadan biz onu amel edemeyiz? Bir de Kur'an içeriği hakkı'yı de bilmesek ona saygı gösteremeyiz. Onun için Kur'an'a kadar azimdir anlayacağız, hatta ki saygı gösterir. Şimdi önceden Kur'an Kur'an nedir? Allah'ın kitabının adıdır. Şimdi her çeşit bir kitap yazar, değil mi? Benim de Kitabül İman ben yazmışım, bunu da açığlıyoruz. Bu benim ensüktür. Edebiyeti şeyi. Kur'an nedir? Allahü Teala'nın kitabıdır. Çelamıdır. Bunu tam detayla açığlayacağız. Ama kim adını vermiş Kur'an? Ben kitabıma adını verdim Kitabül İman, İman kitabı. Ben verdim bu adını. Ama Kur'an'ın kim adını vermiştir? Allah-u Teala. Ne demiştir? Bu kitabın adı nedir? Kur'an. Kur'an, Allah-u Teala'nın kitabının neyidir? Adıdır. İsmidir. Bu genel ismidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in birçok isimleri ve vasıfları Kur'an ve sünnette geçiyor isimleri ve vasıfları Kur'an içerinin onlara da göz atmamız nedir faydalıdır. Çünkü değişik yerde değişik ayetlerde Kur'an Kerim'in adları geçiyor. Bu adlardan Kur'an'dan sonra en meşhur adı nedir? Furkan. Kur'an'ın en meşhur adı Kur'an'dan sonra nedir? Furkan. Furkan Allah'ın kitabıdır. Niye Allah Teala'ya bir sürü ad vermiştir? Dedikçe bir şey değerliyse, çok adları var. Bir şey değerliyse, değerliyse teç ad onu kapsamaz. Bak bir baba çocuğunu seviyorsa bir birkaç tane ad verir ona. Sevilecek adlar verir. Birkaç tane adla çağırır ona. Resmi adının haricinde. Koçum benim, canım benim, iğidim benim, aslanım benim değil mi? Neden? Neden? Yetmiyor ona, istiyor. Çok sevdiğinden o değerlidir yanında o şahsı birkaç isimle vasf ediyor. Keza bir lideri vasfetsen birkaç isim verirsin. Onun için Arap dilinde de sevdikleri şeye dedik, çok isim verilir. Aslan nedir? Aslan, çok sevilen bir hayvandır. Çimin yanında örnekte, iğitlikte, cüclükte onun için Araplarda aslanın yetmiş tane adı var. Lugat kitaplarında. Kur'an da zengindir Rabbil alemi. Ne kadar ad verse kapsamaz bunu. Adları ve vasıfları var. Bu adlardan birincisi nedir? Furkan. Furkan nedir? Yani çifirden hakla batıl, çifirle tevhid, şirkle tevhid, çifirle İslam'ı ne yapmış? Ayırmıştır. Furkan farktendir. Kur'an asıl ad nedendir? Kur'an kiraattendir. Yen de cemidendir. Yani Allah'ın kelamı bir araya toplanmıştır. Furkan nedir? Haktan batılı ayırandır. İslam'la şifri ayırandır. Onun için Kur'an Furkan Kur'an içerinin adıdır. Onun için Kur'an-ı adı nedir? Önemlidir. Başka, bu adı başka yere veremeyiz. Allah'ın çitabının adıdır. Kur'an, Furkan, Kur'an'ın adıdır. Evet. İkinci adı, kitap. kitap olarak. Allah'ın kitabı diyoruz. İşte bir adı da çitaptır. Hazel kitap. Kur'an'da geçiyor ayette. Bu kitap Allah'ın kitabı yani. Sonra el-zikir. Zikir. Zikirdir Kur'an. Zikir nedir? Zikretmek. Devamlı dönüyoruz. Kur'an'ı devamlı okuyoruz. Allah'ı hatırlarız Zikrediyoruz. Bir de bir adı da var el-vahiy. Vahiydir Kur'an. Bunlar hepsi şeyde geçiyor. El-ruh. ruhtur. Senin üzerine ruhindirdik. Kur'an'ın bir adı da ruhdır. Tenzil. Tenzil nedir? Tenzil olmuş senin üzerine. Yani yüce semadan, sidretil münteheden dünya semesine sene indirilendir bir şeydir. Bu da delalettir Allahu Teala. Yüceler yücesi yedi semanın üzerinde harçindedir. Kur'an'ın adı nedir? Tenzil. Allah her yerde olsa nasıl tenzil yapar? Evet. Kısas. Bu da Kur'an'ın adlarındandır. Ehsen-ül kısas. Ayette geçtiği gibi. Metani. Metani. Bu da ayette geçiyor. Tekrarlanan. tekrarlanan. Metani yani tekrarlanan. Kur'an devamlı tekrarlanır. Yani içinde ayetler tekrarlanır. Yani devamlı Müslümanlar Kur'an'ı tekrarlıyorlar. Burhan. Burhan. Apaçuk burhandır yani. Delili apaçuktur, eşkerdir yani. Bu da burhandır, Kur'an adlarından. Evet, bu adlar en meşhur adlardır. Ondan sonra vasıfları var, çok yüce vasıfları var Kur'an-ı Kerim'in. Nedir o? Rahmet. Kur'an-ı Kerim nedir? Rahmettir. Sonra huda, hidayet. Sonra nur, Kur'an-ı Kerim nürdür. Sonra şifa, Şifadır. ilaçtır Kur'an-ı Kerim. Hem maddi hem manevi şifadır. Mev'iza. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in sıfatıdır. Kur'an'da geçiyor. Mev'iza. Öhüd. Evet. Sonra aziz. Kur'an azizdir. Azizdir nedir? Yani hem değerlidir, hem enderdir. Eşi benzeri olmayan bir şeydir. Mübarek. Mübarektir. Beşir müjdeycidir. Nedir? Öhüt vericidir. Fasıl ayırandır. Haktan batılı ayırandır. Fasledendir. Hakim nedir? Hikmetli sözdür. Metin metin sağlamdır. Bir de mubind apaçuktur. Gizli bir yeri yoktur. Tibyan lil hak tibyan yani apaçık haktan batıra ayrandır beyan beyan nedir epeşker olan ilan edilen bir sözdür bu şura nedir buşra müjde mecid mecid nedir mecid yani Mecid sahibidir. Yani zirvetlerdedir. Herkes ondan bahseder, över onu. Tam tavan yapmış, yüceler yücesidir. Kur'an. Ahsenul hadis. Lafların, sözlerin en güzelidir. Bu herkese bu lafızlar Kur'an içerisinde geçiyor. Ondan dolayı bunları bilmemiz lazım. Kur'an sadece değil. Bir de ne var? Mushaf var diyorlar. Mushaf değil mi? Mushaf. Mushaf nedir? Aslında Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ben Kur'an ezberlemişim, gözkümdedir diyelim. Bu Kur'an ezberlemiş. Ama ben diyemem mushaf ezberlemiş. Mushaf nedir? Budur. Yazılan Kur'andır. İki cildin arasındaki buna ne deriz? Mushaf deriz. Bu benim mushafımdır. Yani benim Kur'an içeriğimdir. Almışım ben bunu, kendime okuyorum. Bu bana aittir. Hadis biliyorum. Yen ben Kur'an içeriğini hattatım yazdım, yen hazırladım. Bu bizim mushaftır deriz. Mushaf nedir? Yazılana mushaf deriz. Ama adı nedir? Kur'an içerindir. Evet. Kur'an içerim nedir? Şimdi tanımına gelelim. Biz adlarını, vasıflarını bildik. Şimdi tanımına gelelim. Bu ve kelamu rabbil <gülüyor> alamin. Allahu Teala'nın kelamıdır. Kelam nedir? Ben şimdi kelam yapıyorum. Kelam nedir? Söz. Kelam sözdür. Konuşsa insan ne yapıyor? Kelam yapıyor. Konuşuyor. Eyidir. Ne demek Allah'ın sözüdür? Yani Allahu Teala onu konuşmuştur. Buna detayla geleceğiz inşallah. Yani mahluk değil. Allah dememiş Kur'an-ı Kerim'e ol olmuş. Ne yapmış? Allah'ın kelamidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş. Cibril Aleyhisselam duymuş. Ondan sonra Cibril Aleyhisselam konuşmuş. Resulullah Aleyhissalatu vesselam duymuş. Ondan sonra Resulullah konuşmuş, ashabı duymuş. Tabein izan bir güne kadar biz duyuruz, kıyamete kadar da zincirleme böyle gider. Evet. Sonra ne diyor? "Vakitabu ve kitabu'l-mubin." Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Nüdehem tarafı yoktur. Yani gizli tarafı yoktur. Ne demek kitabu'l-mubin? Her kişi okusa bunu anlar. Bu değil ki bir tane gelmiş okusun ahkam çıkartıyor bundan Yani aliyeti olan, Arapçayı bilen, ilmini bilen cizli bir şey yoktur. Yani nedir? Tılsım yok içinde. Lafın altından laf çıkartmak yoktur. Bunun zahir anlamı budur, batın anlamı budur, yoktur. Mubindir. Değil mi? Bu bin. Diğer fırkalar, sapık fırkalar, işte Kur'an'ın batını var, zahiri var diyorlar. Batını, zahirini din alimleri bilir. batilini evliyaullah bilir. Şeyhler bilir. Bu taksim şeytandandır. Zahirini, batınını Resulullah bize aktarmış. Şeriat alimleri, din alimleri bize aktarıyor bugüne kadar kitaplarımızda ve kulağlarımızda bu var. Ama siz dediğiniz batın ilim bu şeytanlandır, Sizin hocaların hastır, merdüttür. Ehli sünnet böyle bir şey tanımaz. Bu dünyada evliyaullah var ise, ariflerin arifi var ise, onlar da ashab-ı çiramdır, de dört imamdır. Dört imamdan evliya Allah yoktur. Onlar bir böyle söz söylememişler. Kitabın mübin Mubin apaçuktur. Bir İngiliz bile gelse, Arapca öğrense, okusa, Kitab-ül Mubin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin okusa, Diğer hemd kimindir? Alemlerin Rabbinindir. Bunun altından anlam çıkartmaya Cereç yoktur, apaçuktur. Tılsım değil, Kitabın mubin. Ve habluhul metin. Allah'ın sağlam ipidir. Niye Allah Teala Kur'an'ı ipe benzetiyor? Çünkü ip cinayettir. Kuyuya düştün, seni ip çeker. Dereye düştün, seni ip çeker. Değil mi? Onun için Allah Teala diyor, siz hepiniz cehennemdesiniz. Kim çeker sizi? Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sarılı kurtarırsınız. Sonra ne diyor? Hablidir bu, ipidir. Ama nedir bu ip? Metindir. Ben kuyuya düştüm, sen bana bir ip gönderdin, incecik. Ya diyelim, tutmam mı? Tut, ya kırılır bu, başka bir sağlam ip gönder derim. Bağırırım. İyidir, ben sana bir halat indirdim. Halat biliyorsunuz. Cemileri bağlayan ip. Ona ne sarılırım? Dört elle sarılırım. İp kopsun, inancımda böyle bir yer olmaz. Değil mi? İp kopmaz. Bu inancı bende kesindir. Ne derim? Siz saklam tutun yukarıdan. Saklam çekin beni. İp kopsa aklıma gelmez. Ama ince bir ipse sarılsan, mecbursun tutsan bile elin yara ya Rabbi ip kopmasın dersin. Çünkü metin değil. Allah'ın kitabı nedir? Hablullahil metin. Halat gibi sağlam bir iptir. Ona sarılan cehennemden kurtarır, cennete gider. E biz cehennemde değiliz. Biz cehennemdeyiz bu dünyada. Bu dünya yen cehennemdir, yen cennettir. Tarlasıdır yani. Cehennemliktir, cennetliktir. Bu dünyada bir cennet var dedik, ona girmesen ahirette giremezsin. Bu dünyada bir cehennem var, ona girmesen ahirette de giremezsin. Bu dünyada bir cehennem var, ona burada girsen ahirette de girersin. İyidir kim cehenneme girer bu dünyada? Kim Allah'ın ipine sarılmasa cehennemdedir. Hem bu dünyada hem o dünyada. İtirazı olan gitsin başını vursun en sert duvara. Çareçi yoktur. Bu dünyada o dünyada da nedir? Cehennemdedir. Evet. Hablullahil metin en sağlam Allahu Teala'nın neydir? İpidir. O ipe sarılan he? Sağlam bir şeye sarılmış kendisini Allah'ın yanında var rızasının rahmetindedir. Orası neredir? Cennettir. Eğidir bu vasıflardan sonra Kur'an nedir diyor ki Enzellehu ala Rasulhi khatmen Nabiyn Allahu Teala Kur'an Çerim'e bu azim kitabını, azim isimlerden, azim vasf olanlardan cime indirdi bunu en son peygamberine indirdi. En son peygamberi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa, muhammed Mustafa, Muhammed-i ibn-i el-Hashimi el-Muttalibi, el-Kureyş İslam dini peygamberi Nebiyyü'l-İslam ve hatamun nebiyyin Nebilerin en sonudur Peygamberlerin en sonudur Ondan sonra ne nebi var ne peygamber var. Nebiden peygamberin farkı nedir? Dedikçe peygamber yeni bir şeriat getirir. Nebi eski bir peygamberin eski bir Resulun elçinin dinini yeniler. Vahiyceler ona işte Hazret Musa yeni peygamberidir. Bir şeriat getirdi. Beni İsrail'e Hazret Musa'dan sonra gelenlere, Resul değiller, elçi değiller. Neydiler? Peygamberidiler. Peygamber nedir? Nebidir. O nebi ne yapıyor? Bozulan dini düzeltiyor. Onun için bizim Resulullah'tan sonra nebiler yoktur. Ama kim düzeltirdiğini Varisleri. Varisleri de alimleridir. Evet. Ne demek en son kitaptır? En son peygambere inmiştir? Yani bütün kitapları nesih etmiştir. Ondan sonra hiçbir şey bu kitabı nesih etmez. Nesih nedir? Yani hükmünü iptal edip başka hüküm gelir Allah'tan. Tevrat'ın hükmünü İncil iptal etti. İnci, bundan sonra Allah'ın bu kitabı geçerlidir. İncil'den sonra Allah'ın hangi kitabı, sözü, emri geçerlidir? Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar da bu böyle kalacaktır. Onun için bir de bir gün, bugün de bir tane gelse desem ben İncil'den amel ediyorum. Cennete girer miyim? Hayır giremezsin. Cehennemi boyarsın. Çünkü allah Teala demiş ki bu kitap onu nesk etti. Eski sözden amel etmek caiz değil. Allah'ın yeni emrinden amel edeceksin. Anlamı bu geliyor. Evet. Ne vasıtasıyla indirdi allah Teala Kur'an'ı Resuluna? Cibril vasıtasıyla. Diyor. Cibril Allah'tan Resul'un arasında nedir? Vasitedir. Elçidir. Cibril, Allahu Teala'dan duydu, Resulullah'ı okudu. Bu Kur'an-ı bize ne surede geldi? Mitevatir bir şekilde. Mitevatir nedir? Tanımı Eyüp. <gülüyor> Mitevatir, yani zincirleme gelmiş toplu Şimdi zincirleme hadisler ne var? Ahmet, Mahmut'tan Mahmut filan'dan Bukhari'dan e, tabiin'den sahabeye, şahıslar zikrediyor. Mıtwatil ne demektir? Yani sahabe toplumu, sonra tabiin toplumu, atba tabi'in, ondan sonra dönem dönem toplum toplum, her on ilde, hem bu on, on beş ilde, yirmi ilde o toplum o nesil birbirine aktarıyorlar. İyidir bunlar hiç yalana ittifak edebilirler mi? Etmezler. Bir hadisi, iki hadisi oturup bir uydurabilir. Ama mütevatir dedim. Nedir? Mütevatir yalan üzere toplanmasının imkanı yoktur. Budur mütevatir. Yani şüphet, zan, reddetme, çaresi yoktur. Kur'an-ı Kerim bize ümmeten sahabeden bugüne kadar nitavatir bir şekilde gelmiştir. Bu Kur'an nedir şimdi biz genel tanımını yapıyoruz. Sonra ehli sünnetin bir terimi var mutaabbidun bi tilavatihi. Kur'an-ı Kerim'in tilavesi nedir? İbadettir. İslam dininde hiçbir şeyin okuması ibadet değil. Özel ibadet değil. Ben hadis okuyurum Buhari evet bir ibadettir. Ama ibadet nedir? Namaz bir ibadettir çünkü Allah emretmiştir. Allah Teala bize emretmemiş hadisi okuyalım. Emretmiş bize hadisten amel edelim. Gördük mü? Ama Kur'an'ı okumak nedir? İbadettir. Ben Kur'an'ı okusam bana ecri yazılıyor. Onun için Resulullah diyor ki Kur'an okumak ibadettir. Demiyorum size elif lam mim bir harftir. Hayır elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Her harfında ecri on mislidir. Yani elif dedim on ecir aldım, on hasen aldım. Mim dedim, lam dedim on aldım, mim dedim on aldım. Eydir elhamdülillahi Rabbi alemin. Kaç ecir aldım? Elhamdülillahi Rabbil Alamin 15 tane harf var bakıyorsun. İçinde. 15'i çarp 10'a ha? 150 hasen aldım. Çok cümlesi basit. Onun için Kur'an okumak böyle ibadettir. Ama geldin Kur'an'ı okumaya ki sayfa okudun, baktım başın ağrıyor. Şeytandandır işte. Ağırdıkça üzerine gideceksin. Bakın nasıl başınızı düzelir. Aslında baş ağırmak yoktur. Şeytan geliyor bir yerde sana dokunuyor, başına ağırtıyor. Okuyacaksın. Şeytan istemezsen hasene kazanırsın. İşine gelmez. Evet. Okuması ibadettir. Onun için Kur'an-ı Kerim okumayı bize Resulullah teşvik etmiştir. Alimler okumuştur. Sahabeler devamlı virdleri vardır. En azı üç günde hetim yapacaksın. Alimler demiş ayda bir hetim yapmayan vay haline o musulman. Demek ki karibi kararmış Allah'tan uza almıştır. Yani günde bir cüz okuyacaksın. Ayda. ayda bitireceksin. En mükemmeli üç günde bitireceksin. Üç günden az alimler olabilir bir mahsuru yoktur ama sıcak bakmamışlar. Neden? Çünkü Kur'an içerimi okumak değil ben Tabi şeytanın da bir yolu var. İstiyorsun Kur'an-ı Kerim'i okuyasın, hatim yaparsın. Hemen sana diyen acele acele ne güzel gidiyorsun, takvarsın hemen bitir. 2 günde, 3 günde bitir. Bu sefer ne olur? Okursun, anlamını anlamazsın. Yani harflerini utarsın, hakkını vermezsin, ecrin gider. Onun için hedef değil Kur'an-ı Kerim'i bitirmek. Hedef, iyi okuyup, iyi okuyarak bitirmektir. 13-3 günde az alemler diyorlar ki, İnsan zorlanır, talaffuzunu iyi çıkartmaz. Saygı, Kur'an saygıyı hak etmiştir. Sonra, bu Kur'an-ı Kerim nedir? Allah Subhanehu ve Teala, Kur'an'ın bir sıfatlarından da meydan okuyan bir kitaptır. Neye meydan okuyor? Bütün ins ve cinne meydan okuyor. Neden? Allah'ın dört dörtlük kitabıdır. Hiçbir çetrefil içinde yoktur. Meydan okuyan bir kitaptır. Kimse diyemez bu dünyada benim kitabım dört dörtlüktür. Muhakkak bir hata bulunur. İlla Kur'an-ı hariç, Kur'an-ı meydan okuyor. 1400 senedir kıyamete de kadar kimse onda bir ihtilaf bulamaz. Kur'an-ı bir özelliği de bir ümmete nedir? Matottur. Desturdur. Nedir? Yasadır. Ümmetin yasasıdır. Yani dedik ki bu ümmetin neydir Kılavuzudur. Nereye götüren bir kılavuzdur? He? Cennete götüren bir kılavuzdur. Yol göstericidir. Nasıl dedik bir fabrika bir cihaz yapar yanında kataloğunu verir. Allah Teala insanı yaratmış. Buna bu kitaba göre çalış, bu dünyada sen kazanırsın. Bu kitaba göre çalışmasan, aynen cihazı kendi kafandan çalıştırsan ne olur? Bozulur. Bozulmaya da mahkûmdur. İnsan oğlu da Allah'ın kitabından hariç hayatının sistemini kursa mahkûmdur bozulmaya. Bugün de biz bunun dilinden ene yanmayanlarız. Biraz İslam'ı koksun almışsak toplumları görüyoruz. Nasıl mahkum olmuşlar? Neye? Bozulmaya. Evet, ümmetin neyidir? Anayasasıdır. Sonra ne diyor? Kur'an-ı Kerim nedir? Sırat müstakime yol gösterendir. Sırat müstakime yol gösterendir. Sırat müstakimin ne önemi var? Dümdüz cennete giden yoldur. Bütün peygamberlerin yolu. Bir sırat müstakimi nasıl bulalım? Şeytan her sırat müstakimin yanında bir yol var diyor bize bu sırat müstakimdir. İşte Kur'an bize diyor bu sırat müstakimdir. Nasıl elinde mihenk taşı var? He? Altını getiriyorlar kuyumcuya. Böyle yapmış ki adam bu madeni aynen altın. Kuyumcu bile ne gözü usta gözü ne usta eli onu fark edemiyor. Bir taş var adı mihenk taşıdır. O taşa bele sürter anlar bu fals olduğunu yoksa hakiki altın olduğunu. İşte Kur'an o yolları sene bu mihenk taşı gibi gösterir. Evet. Ondan sonra ne diyor? Kur'an içeri madem mihenk taşıdır ne yapar? İnsanları zulumbattan nüre çıkartır. Yani biz nedeyiz? Zulumbattayız. karanlıktayız, Çetrefildeyiz. Kimin Çim, önderliğindeyiz bu dünyada? Şeytanın. Her insanın başını boş koy, şeytan onu ele geçir. Aynen sürüden ayrılan koyun gibidir. Ama ne kadar sürüde kalsak, müminler sürüsünde nedir? Kurtarırız. Kur'an-ı Resulullah'ın neyidir? Resulullah'ın apaçuk sıdkına delalet eden kitaptır. Çünkü Kur'an içerisinde ne var ise, Kur'an içerimi kim getirdi bize Resulullah? İçinde ne var ise doğrudur. O zaman kimi doğruluyor? Resulullah'ı. Boşuna Araplar 40 sene Resulullah'a sadık el emin demediler. Hakikaten sadiqil eminidir. Bunu icma haline gelmiştir Mekce'de. Ama bir kelime dedi Resulullah, la ilahe illallah dediler sen yalancısın. İşte bu da bir davetin şartıdır. Bir toplumda davet edemezsin, illeçi insanlar sene güvensiler, sevsiler, sayısılar. Yoksa sen davatçı olamazsın. Neden? Çünkü bak biz Resulullah'ın bir davetçi Resulullah'ın görevini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi nedir? İslam'ı tebliğ etmektir. Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Ama Allah'ın dinini tebliğ etmek için Allah ona toplumda peygamberlikten önce güvenç sağladı. Sadıkul Emin dediler. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Kur'an-ı Kerim neden sıdk olduğu meselesi sadıklık oldu. Çünkü Kur'an içerimde bizden önceki, bizden sonra geçilerin haberleri var. Yani 1400 sene önce Kur'an içerim gelmiş. Kur'an içerim indiği an Resulullah'ın zamanından önce bütün ümmetlerin peygamberlerin Kur'an içerimde haberleri var. Hepsi doğrudur. Eski haberleri destekliyor onu. Sonra Resulullah'tan sonra bugün de 1400 senedir, ondan sonra kıyamata kadar da ne kadar haber var ise Kur'an içerisinde olduğu gibi dost doğru çıkmıştır. Kur'an içerisinde kıyamata kadar dünya nasıl dönecek, ne olacaktır hepsi Kur'an içerisinde yazıyor. Hatta depremler olan yazıyor, bugün de yaşıyoruz. Her şey yazılıdır Kur'an içerisinde. Evet. Ne var Kur'an içerisinde bu her şeylerden sadece dünyada yaşananlar yoktur. Dünyanı Allah Teala semavatı dünyayı nasıl yarattı? Onun bile haberi var. Biz yaşadığımız evrende hakkımız var bilelim. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu evren nedir? Kimindir? Hakkımız var bunu bilelim. Allah Teala niye bu hakkı vermiş bize? Çünkü kendisi yaratmış bizi, ondan sonra bize akıl vermiştir. Hayvana vermemiş, hayvanın ilakası yoktur bu Hayvan başını yerden kaldırmaz. Çiftleşler zamanı gelse de çiftleşir. O kadar bilir, başka bir şey bilmez. Ne düşünür, sahibim kimdir, ne olacağım, nereden geldim, babam kim? Bunu ilgilendirmez hayvan. Ama insana akıl vermiş, hakkı var. O hakkı da Allah adaleti gereği bize vermiştir. İşte Kur'an-ı de bunu anlatıyor. Ne var daha Kur'an-ı Allah'ın emirleri, yasakları, halalları, haramları. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır. Yok sadece masal kitabıdır. Evet. Sonra ne var içinde? Adabın uslubu da usudu da var. Nur surasında mesela bir evde Müslüman evde çocuklar ana babalarının Yatak odalarına girmeye kadar adab var. Bunlar neye delalettir? Bunlar şuna delalettir. Kur'an içeriğin kapsamlı Allah'ın bir kitabıdır. Ne var içinde? Ahlakın bütün kriterleri var. Kur'an aynı zamanda hem adep hem ahlak kitabıdır. Kur'an'da ne var? Hüküm ve ahkam var. Ne ahkamı? Bütün ibadetin hükümleri ve ahkemlerinin ana dizgisi var. Bütün muamelet, alışveriş, insanoğlu ne yapacak bu dünyada? Toplumsal yaşamış allah Teala bizi. Nasıl toplumla geçineceğiz? Onun da hükmü Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamberlerin, salih insanların, bizden öncekilerin hepsinin neyi var? Tarihi siyeri var. Bitti mi? Bitmedi. Ne var bir daha? Bu dünyanın sonu var. Nasıl sonlandıracak? Bu dünya nasıl bitecek? Bir evren nasıl yok olacak? Bir evrenden sonra nasıl bir evren gelecek? Ebedi bir hayat gelecek? Onun da haberi var. Eydir bu insanlar bu dünyada intihan tarlasına girmişler. Bunun haber vermiş Rabbimiz. Sonun olacak. Onun da haberi var. O bir evrende o bir dünya kurulduğunda iki duraklama var. Biri cennet, biri cehennem. Ebedi olarak devam eder. Cennet, müminlerin yuvasıdır. Müminlerin cennetidir. Cennet nedir? Saadet, mutluluk yeridir. Cehennem, azap, zillet yeridir. Kimin yeridir? Allah'a iman etmeyip şirk koşanların yeridir. Bunların hepsine var? Kur'an'da vasıfları var. Cennet, cehennem o kadar mühimdir, o kadar ebedi, kalıcı bir meseledir. Onun için Allah-u birçok ayette cennet ve cehennemin vasfını vermiştir. Kur'an-ı nedir? Kalplere, şifa, bedenlere devadır. Şifa arıyorsan, çetrefilden kurtarmak istiyorsan, he Bakır çöye gitmeye gerek yok. Psikologa gitmeye gerek yok. İlacın Kur'an-ı Kerim'dedir. Bütün çetrefilleri yok eden Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Ama sen sarsmışsa beynin. He? Şeytanın vesvesesiyle sende sınır hastalığı olmuşsa evet, ciddi doktora. Ama İlk önceden Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine salınsan o doktora ihtiyacın olmaz. Bir parantez arasında bir not düşürün. Tarih boyunca kim hafız ise yüz sene yaşamışsa hiçbir zâkiresinden bir şey kaybetmemiştir. Yüz sene yaşamış Kur'an-ı Kerim'i okuyor, çocukluğun da masalını sen anlatır. Hiçbir hafız yoktur. Kur'an-ı Kerim'i hafız etsin. Sonunda unutkanlığa uğrasın. Şifa mı? Şifadır. Bedenin şifa istiyorsa al Kur'an-ı Kerim'de. Bedene de şifadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın bütün gönlünde. Suya üfleyeceksin. O suyu içsen şifadır. Bedenini okuyacaksın, avucunun içine üfüleceksin, üzerine süracaksın şifadır. Ama inanarak yapacaksın. Yok adet gibi üfledin, ben okudum olmadı. Evet. Bu inanmakla. Nasıl başın çok ağrıyor, ağrı kesisi getirin. Muhakkak inanıyorsun, o ağrı kesisi iten şimdi beş dakika sonra tık diye keser. Öyle inansan, Kur'an okusan, Allah'ın izniyle şifa bulursun. Evet. Kur'an-ı Kerim kalplere ve bedenlere nedir? İlaçtır, şifadır. Kur'an-ı Kerim aslında bir insanoğlunun ihtiyacı olan bütün derde devadır. Yoktur Kur'an-ı Kerim'de bir şey olmasın. Ashab diyor ki: "Resulullah bize öyle bir şeyler öğretti ki Kur'an içerisinde her şey zikrolmuş. Bir havada kuş uçmuşsa onu da zikretmiştir. Bu bilim çok şeyi keşfediyor. Derken bu Kur'an içerisinde var ya hadis sizde 1400 bedeviz tez hazırlıyorlar. Ondan sonra bakıyorlar Kur'an içerisinde aslı var mı? Bunu örneğin varsak çoktur bitmez. Evet. Kur'an-ı Kerim kısacası Hidayettir, nürdür, rahmettir. Kim için? Muminleri için. Bak, Müslümanlar için değil, muminleri için. Çünkü Müslüman adet gereği okur, bir çaresini bulmaz. İnanarak. Mumin, inanarak okur. İyidir, aynen rahmet, aynen nür, aynen hidayet, kafirler için nedir? Kur'an-ı Kerim, nikmettir. Hüccettir. Kur'an-ı Kerim'in yüzünden cehenneme gireceksin. Niye? Hüccet geldi cehenneme inanmadın. Kısacası Kur'an-ı Kerim bu dünyanın o dünyanın neyidir? Kere doğadır. Bu dünyada istiyorsan kerede kalacaksın. Mutlu yaşayacaksın. Allah'ın gölgesi altında yaşayacaksın. Allah'ın has olacaksın. Kur'an-ı Kerim'i kendine önder alırsın. İstersen zillette yaşayacaksın. Kur'an-ı Kerim'i sırtının arkasına bırakacaksın. Bugün de bunu da görüyoruz. Evet. Bunu ile ilgili birçok ayetler var. Bunları da inşallah okuyup şerh edeceğiz. Ondan sonra detayına birer birer girip açıklayacağız Kur'an-ı Kerim'in bu genel vasıflarını. Birincisi ayet ne diyor Allah Sübhanu Teala İsra Suresi 82. ayette? Şöyle buyuruyor. Ve nunezzilu minel ma huwa lil mu'minin. Kur'an'dan diyor Allah Teala Kur'an'dan ne indiririz? Ma huwa lil mu'minin. Kur'an Muminler için şifadır, rahmettir. Nasıl şifadır? He? Dedik kalbe davadır. Vasfeseden, sapık yollardan, Allah'ın yolunda olan kafası nedir? He? Nettir, saftır, dümdüzdür, çetrefil yoktur. Şeytanın yoluna giren, meşakkatten hayatta kurtarma. Rahmettir Kur'an-ı Kerim. Kalbe deva ve sadra şifa. Ve nedir? Rahmettir. Rahmet olduğu yerde zahmet göremezsin. Zahmet nedir? Yani zorluk. Zorluk. Ne, zorluk nedir insan görer? Yani iradenin haricinde bir şeyi seni mahkum ediyor. Budur zorluk. Kur'an olduğu yerde Zorluk yoktur. Eydir bir tane diğer ben hasta oldum. Hani ben müminim de hasta oldum. O hastalık mümin için rahmettir. Kâfir için zahmettir. Çünkü kâfirin bu dünyası var. Ya bırak şimdi hoca ben hasta değilim. Ben kanser oldum. Öleceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki müminin bütün emri kirdir. Zor dürüme düşse şükreder, sabreder, o onun için herlidir, Ecri var. Bu da mu'min içindir. Onun için kafir, kanser olsa, ölse, ne oldu, neyi kaybetti? Bir dünyası var, onu kaybetti. Üzülmeye hakkı var mı? Var. Değil mi? Yazık da oldu ona. Evet. Bu dünyayı seçti, yazık oldu. tadını da bakmadı. Ama mümin, bu dünyada nedir? Geçicidir. Bu dünya bizim için bir araçtır. O bir dünya kalıcıdır. Biz ölsek de bile nedir bizim için? Şifadır. Rahmettir. İşte gördün mü? Kur'an şemsiyesi altında yaşa sen rahmettesin. Ya bana işte Allah hastalık verdi. Yine rahmettir senin için. Hastalık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor hastalık mümine kefarettir. Ne demek kefarettir? Ya benim çok günahım var. O kadar da amelim yoktur beni günahları ölçsün. Hayatım uzansa da Allah biliyor o kadar amel yapamam. Yapımda da yoktur o kadar amel. Allah Teala seni de seviyor. E Allah Teala'nın kriterleri var bozulmaz. Benim yanıma net adam gelir. günahsız adam gelir. Ne yapacağım? Kahar sana o hastalığı verir, o hastalık seni günahtan eritir, temizler. He? Allah Teala yanına ne gelirsin? Net gelirsin. Net gelmedin, biraz da var, orada Allah Teala oları affeder. Onun için hastalık insan için nedir? Ama ne zaman çaffarettir? Sabrettiğin zaman. Mırın gürün ettin, şikayet ettin. Niye ben dedim? Ne olur sana? O çafir gibi zahmet olur sana. Çek babanın acısını, çetrefilini çekersin. O bir tarafta yoktur. Bilgi. Bir de bir tane hasta oldu. Ya yazık oldu ya diyoruz. Hak etmemiş. Sanki Allah-u yanlış yapmış biz diyoruz, yazık oldu. Kim verdi o hastalığı? Ahmet mi verdi? Mahmut mu verdi ona? Encekteh yaptık o hastalığına ona. Ha Allah vermiştir. Ne deriz? Allah'ın verdiğine karşı gelinir mi? Desek yazık oldu nedir? Ya yazık oldu filan adam kanserden öldü. Cenzidir ele Sanki Allah Teala'nın işine iş katıyoruz. Allah Teala yanlış yaptı biz düzeltiyoruz. Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Çin taun hastalığından ölse şehittir. Kadın doğum asnasında ölse, şehittir. Yolda yürüyorsun, başına bir taş düştü öldün, şehitsen. Suyu geçiyordun yan ayağın kaydı, suya düştün, boğuldun, şehitsen. Depremde öldün, şehitsen. Yangında öldün, şehitsen. Ne demektir bu? Tabi, mumin adamsındır ne kafir için, ne başkası için, inanmayan için değil, inanan içindir. Onun için hastalık insanın neydir? Allah'tan bir almağanıdır. Çok meydan okuyorsun sen, imanım var, güclüğüm elini gözküne vuruyorsun. Ama bir intihane tabi oldun, sınıfta kalıyorsun. Gördün mü? Onun için bir dene bir hasta oldu, demez Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun nimette kullanılır. Gözden görünen, elden tutulan nimette. Ben bu suyu içtim. Bismillah. Çok serin su, güzel su, tatlı su. Allah hamdolsun derim. Bu suyu bana nasip etti. Ama ben bir hastalığa düştüm. Resulullah diyor adaben bize öğretiyor. Ne dersin? Elhamdülillahi ala kulli hal. Her hâle hamdolsun. Eydir elhamdülillahten ten. Elhamdülillahi ala kulli hal. Farkı nedir? Farkı nedir arkadaşlar? Sen suyu içerken suyu hamd ediyorsun su nimetine. Ama hastalık olurcan başında, yen yani bir musibet olurcan, yen yani mahbusa düştün, yen yani ne çetrefil var ise başında ne diyorsun? Her hâle hamdolsun. Yani Allah'ın her verdiği nimettir şükür lazım. Bazı arkadaşa diyorsun, "Nasılsın?" "Elhamdülillah her halimde olsun." diyor. Ne bir şeyin mi var, şikayetin mi var? Yok. E niye böyle diyorsun? Resulullah bize öğretti, "Elhamdülillah çok iyiyim." demen lazım. Bir musibetin oldu, bir hastalığın oldu. "Elhamdülillah ala kulli hal" diyeceksin. Çıkarçı taraf anlasın senin başında bir musibet var. Evet. İşte nedir? Kur'an-ı Kerim müminler için rahmettir. Ve la yaziiduz zalimina illa Zalimlere Kur'an ne verir? Husrandan başka bir şey vermez. Neden? Duyuyorlar. İçlerinde bile inanıyorlar Kur'an-ı Kerim doğrudur ama ne yapıyorlar? Hamel etmiyorlar. Hicjet oluyor. Kur'an'ın yüzünden kıyamet gününde cehenneme girecekler. Allah'ın çalamına inanmadılar. Evet diğer ayette Nehil surasında وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ Diyorsa senin üzerine ey kulum ey Muhammed ey elçim ne indirdik? Kitabı indirdik. Gördün mü? Burada Kur'an'ın adını kitap kullandı allah Teala. Kitabı indirdik. Ne için indirdik? Tibiyanen likulli şey. Tibiyan nedir? Açıklama. Her şeyin açıklaması için. Şey nedir? Her nedir? Her şey yani eksiksiz bir şey. Yani bu dünyada ne var ise, adı var ise, şey ise onun açuklaması var. Onun için arkadaşlar şeriat hiçbir zaman aciz kalmamış. Ne yeni icat olmuşsa onun hükmünü fıkhımızda buluyoruz. Aya geçsen onun da fıkhı var. Ne kerefe namaz kılarsın, nasıl kılarsın? Sucud, rükû nasıl yaparsın? Hepsinin cevabı Kur'an'da var. Bilgisayar çıkır, onun hükmü de var. Telefon çıkıyor, icat olunur. Onun adabı da İslam'da var. E Resulullah sana telefon yoktur. Ama öyle bir din gelmiş bizim için. Ne teknolojiye ilerlese adabı İslam dininde vardır. Evet. Sonra ne diyor? Ve rahmeten, hem rahmettir açıkladık bunu. Ve buşra lil muslimin Burada dedi, Müslümanlara da müjdedir. Demedi müminlere. Çünkü bir dene İslam'a girdi, Kur'an onun için rahmet olması lazım, müjde kitabıdır. Müjde nedir? Bize ne veriyor? İşte İslam'a girdin, senin yerin cennettir. Nasıl cennettir benim yerim? İşte gel Kur'an'ı tut, Allah'ın sımsıkı ipine sarıl, seni cennete götür. Nedir bu? Müjdedir. Müjde ne zaman verilir? Başın derttedir senin. He? Çıkmaz bir yoldasın. Bir tane diğer sene gel. Çıkmak yolunu buldum. Buradan çık kurtarsın. Bu ne, ne laela? Güzel haber. Bunun adı nedir? Müjdedir. Kur'an dilinde nedir? Bushra. Güzel bir haberi verdi bize. Müjde verdi bize. Çıkış yolunu gösterdi bize. Kurtuluş yolunu gösterdi bize. Evet. Bir ayette de An'am surasında Allah subhanahu ve teala diyor ki ma ferretme fil kitabı min şey çitapta hiçbir şeyi ne bırakmadık hükmünü boşu boş bırakmadık aslında burada kitap en sünnet alimleri diyorlar levh-i mahfuz kast ediyor Kur'an-i nedir Lauh-i Mahfuz kimin emriyle yazılmıştır? Allahu Teala'nın. Lauh-i Mahfuz nedir? Bu dünya nasıl kuruldu? İlk kuruldan dünya bitmeden, yaratmadan önce Allah bütün emri, dünyanı, cennetliği, cehennemliği yazmıştır içinde. Kur'an nedir? Allah'ın kitabıdır. Lauh-i Mahfuz'un neydir? Özüdür. Bize olan, dünyada bize ne ihtiyacı var? onu için bizi göndermişti. Ama gıybi meseleler, levh-i mahfuzda Allah'a has ilimler, onlar kalmıştır. Demek ki bizim için Kur'an-ı Kerim, levh-i mahfuzun neyidir? Özetidir. Bize lazım olan, insan yer üzerinde lazım olan, özetidir. Onun için bu özette her şey zikrolunmuştur. Allah Teala yaratmış bizi, başımızı da boş bırakmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, allah Teala'nın kitabıdır dedik, kelamıdır. Ondan dolayı bu Kur'an-ı Kerim'e biz saygı göstereceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'e mekanetini bileceğiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ahkamı var, adabı var. Bunlara geleceğiz inşallah. Hatta bunlara geleceğiz. Nasıl okunur, nasıl yazılır, nasıl çizilir, Kur'an-ı Kerim nasıl olur? Bunları hepsini tek tek açıklayacağız. Şimdi bunu bildikten sonra bir de gelelim, Kur'an-ı Kerim bundan ne anladık biz? Rahmettir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Bizim cennete götüren bize yoldur. Bizi cennete götüren yoldur. Ayrıca öyle bir yoldur ki heblullah dedik. Sağlam bir yoldur. Tuttun onu ipi kopmaz. Seni muhakkak cennete sokar. İyidir. O zaman bu Kur'an-ı Kerim alimler diyorlar ki olmamış hükmünü değiştirmek. Kur'an-ı Kerim Bizim üzerimize vaciptir Allah'ın getirdiği gibi bir amel edeceğiz bunu. Olmuş Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Okuması bizim için ibadettir. İçindeki amel emirlerden yasaklardan Allah'a yakın düşeceğiz. Bunun yerini değiştirmeyeceğiz. Resulullah bize böyle aktarmış. 13 üç ehli sünnet alimleri diyor. Kitap Kur'an-ı Kerim kazanç kitabı değil. Kur'an-ı Kerim tılsımlar kitabı değil. Kur'an-ı Kerim fal kitabı değil. Kur'an-ı Kerim dolandırıcıların kitabı değil. Kur'an-ı Kerim nedir? Bu ümmetin anayasasıdır. Desturudur, matodudur, yoludur. Hayat kılavuzudur. Kur'an-ı Kerim budur. Onun için Kur'an-ı fal tutmak nedir? Caiz değil. Kur'an-ı Kerim'i tutur, Fal kitabı değil kuran Açalım bu ay burada ne var? Senin halin buna var. Yani elini tut böyle bir şeye koy, satıra koy. Bu falcılıktır. Allah'ın kitabı bunun için olmamıştır. Allah'ın kitabı ne için olmuştur? İşte bu ameller için olmuştur. Onun için Allah'ın kitabı insanlara yol gösteririz. Bir tane Kur'an-ı öğreniyor, insanlara öğretsin, ondan para kazansın. Bunun için de olmamıştır. Ha, sen Allah rızası için öğren ondan sonra Kur'an hocası maaşiden tayin olursun alırsın bunun bir mahsuru yoktur. Bu en güzel işlerdendir. Ama sen Kur'an içerimi kazans, Aleti yapsan ne yaparsın? Allah'ın emrine karşı gelirsin. Kur'an içerimden okuyarak taziyelerde, mevlitlerde para kazanmak haramdır, caiz değil. Kur'an-ı Kerim para kazanmak neyin ne vesilesi değil. Kur'an-ı Kerim'i mazarda okumak var böyle mullalar mazarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuyorlar, Yasin okuyorlar onunla para kazanıyorlar. Bu senet batıldır. Böyle bir senet yoktur. Bunlar, bunlar şeytanın gösterdiği yollardı. Kur'an-ı Kerim canlılara inmiş, ölülere değil. Ölüler Kur'an-ı Kerim'den fayda bulamazlar. Nasıl bulurlar? Sadece salih evletleri Kur'an-ı Kerim'i okurken, onların salih amellerinden fayda bulurlar. Kur'an-ı Kerim sen oğluna öğretmişsen, onunla amel etsin, onu okusun, senden sonra o amel ettikçe, okudukça, otomatik olarak sana ecri aktarılıyor. Kur'an-ı budur. Kazanç kitabı değil. Şirk, dalalet kitabı değil. Kur'an-ı insanları tevhidten, tevhide yönlendiren bir kitaptır. Şirkten, dalaletten kurtaran, yol gösterici bir kitaptır. Kur'an ilimdir, nürdür, hidayet kitabıdır. Ne diyor allah Subhanahu Subhanehu Teala Maide? Surasında 15. 16. ayette Nurun ve kitabun mubin. Kur'an nürdür. Apaçuk bir kitaptır. Yehdi bihillâhu menittab'a rizvâne. allah Allahu Teala'nın kim yolunu Kur'an-ı e uydu. Allah onlara hidayet verir onun vasıtasıyla. Subülü <gülüyor> selam sırat-ı gösterir. Sırat-ı nere götürür bizi? Selam, darü selam selamette mekanına darına meskenine götürdü. Selamet nedir? Her şeyden selametsin. Hastalıktan, aziyetten, vasvasadan, şerden, fitneden, fasattan, gıybeden, hasattan hiçbir şey yoktur. Darus selam. Evet. Ve yuhricuhum min'z zulumat ila'n nur. Karanlıktan çıkardı olara aydınlığına, aydınlığa. Karanlık nedir? Nasıl bir otoban var, lambalar var içinde, dümdüz gidiyor, zift karanlıkta bile otobandasın, kalbim emindir, bu beni getir, gittiğim şehre götürür. Ama yanlarında ne var? Çöl var, sahra var, zift karanlıktır. Orada araban sapsa, ne olursun? İşte bu batlıktır. Nereden yolu bileyim bilmiyorsun. Kaybolmuşsun. İşte Kur'an içerim sene, seni o yolun üzerine bırakır. Neyle bırakır Bir ve Yehdi ileıratın Mustaayım Allah'ın izniyle bırakır ve seni sıratı Mustakim üzerine koyar İşte Kur'an budur Canlılara inmiştir. Anayasamızdır Mecliste İslam şeriat devletinde anayasamız Kur'an içeriimdir. Yok ben sen bir yasa kurmuşum, bula uygun görmüşük. Bu şeytanın yasasıdır. Anayasa Allah'ın kurduğu şeriat devletinde öyle olur. 1300 sene Allah'ın yasasıyla hükmü olunmuştur. 100 senedir Osmanlı devleti çöktükten sonra bütün İslam aleminde Allah'ın yasası kaldırıldı. İnsanların yasasıyla devam etti. Ne zamana kadar? İnşallah Mehdi gelene kadar. Mehdi gelir gelmez bu yasalar bir de refak kaldırılmaz yer üzerinden silini batılır. Bir de Allah'ın yasası düzeni yer üzerinde hacim olur. Ondan önce de olmaz mı olur? Ama cenelleme olmaz. Ne olur? Burada Müslümanlar biraz uygulayabilirler. Burada Müslümanlar bir küçük devlet kurabilirler. Ama genel yer üzerinde hacim Osmanlı zamanı gibi, yani ondan Emeviler, Abbasiler zamanı gibi Mehdi zamanı gelir inşallah. Resulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem bize ne vermiş bunu? Ö örnek öğüt şey müjde vermiştir. Yasin surasında Allah subhanahu wa taala Kur'an'la ilgili ne diyor? Lündir <gülüyor> man kana higin, veya hakkı al qaula, veya hakkı kafirin. Kur'an ne hiç olmuş? Lündir <gülüyor> man kana higin. Hig olan canlılara öhüt versin, sakındırsın. Neden? Allah'ın yolunu tutun, sapmayın. Çaflillere de azap kavli ne yapmış, hak etmişti. Onun için ölülere sen gidip Kur'an oku. Ölü ne fayda bulur Kur'an'ın. Kur'an olmamış. Evet, olmuş ben okusam dedik ibadettir bu. Tilaveti ibadettir. Ne kadar hatim o kadar ibadet. Ne kadar ezberlemek o kadar ibadet. Hatta Kur'an ezberleyenlere ne diyorlar? Özel bir yeri var Kur'an ezberleyen. Cennette diyorlar, "İkra Okudukça çık senin mekanın okuduğun yere kadardır. E hafız isen Firdos'a kadırdı. En tavanı kadır. Gördük mü? Bu Kur'an hafızlarına kastı. Onun için biz okuyacağız Kur'an-ı okuyacağız ki ne gelsin bize ibadet gelsin. Ama biz okurken faydasını görürüz bunun. Hem maddi hem manevi bereketini. Ama ölüne görür bundan hiçbir şey görmez başında okumak diye bir şey yoktur. Bunu ne sahabeni, tabiini, etba tabi ne dört imam kitaplarımızda yazmamış mı? Bunu 200 300 sene, 400 sene önce şeytan vasıtasıyla ümmete girmiştir. Ölülere Kur'an oku. Öyle bir şey yoktur. Okursan eğer bazı alimler cevaz vermiş. Okursan kabir başında asla yoktur. Ne var? Ben evde babam için okudum bu Kur'an'ın Hetmesini babama hediye ettim. Yahu zaten hediye etsen etmesen o babana yetişiyor. Ne gerek var? E olsun. E tamam olsun. Eyvallah biz de çok şey, şiddet kullanmıyoruz. Ama bir de ibadeti Resulullah yapmamışsa biz ondan daha iyi biliyoruz. O zaman ne deriz? Biz saklam yere basarım. Siz de bildirginizi okuyun. Kıyamet günü görüşürüz. O kadar basit. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Onu bizim önderimiz yapsın. Onu bizi hablullahal metin etsin. Bizim için. Onun ışığı altında yetmeyi bize nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.